Global Population Speak Out Projesi İklim Kaosu Küresel iklim değişikliği, insanlığın biyosfer üzerindeki toksik etkisinin belki de en açık belirtisi. Fosil yakıt kullanımının ve özellikle karbon emici ormanların ve yeşil alanların tahrip edilmesinin öngörülmemiş sonucu iklim değişikliği şimdi artık gözlenebiliyor, ölçülebiliyor ve çok daha kötüye gidecek gibi görünüyor. Sürekli yükselen küresel sıcaklık ve artan sera gazı salımları harekete geçmemiz için kuvvetli ve açık bir tehlike çanı olmalı. Birkaç ülkenin hükümeti bu çağrıya kulak verdi ve karbonsuz bir yaşam için ciddi adımlar atmaya başladı. Ama çoğunun tavrı ayak sürüme şeklinde. Ve bir kısmı da iklim değişikliği için bulunacak kolektif bir çözümün yollarını canla başla tıkıyor. Yetki ve nüfus sahibi hiç kimse iklim değişikliği ile aşırı nüfus arasındaki ilişkiyi ve insan nüfusunu stabilize edip sonra da geriye doğru çevirmeden iklim krizini çözmenin imkansızlığını ortaya koyan açık bir sağduyuyu gösteremiyor. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi